Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kardeşler Tarihin bu sabahtan itibaren başladığını söylemek ne kadar gülünç bir şeydir. Dünü olmayan bugünü konuşamayız. Bu mevsim kış mevsimi ise öncesi yazdı bunun. Yazın yokluğunu söylemek ondan sonraki kışı da yok saymaktır. Kış yoksa bahar da yoktur. Ümmeti Muhammed'in bugünkü mevcut durumunu iyi veya kötü, güzel veya çirkin, Müslümanlığa ait olan şeyleri bugün başlamış gibi görmek hiçbir şey bilmemektir. Bugün. Bütün tahribata rağmen bu topraklarda okunan on binlerce ezan bir günde okunan on binlerce ezan İslamiyet namına yetişmiş heyecanlı bir nesil Ramazanından bayramına kadar akşam sabah okunan Kur'an İslam olarak bugün gelinmiş bulunan nokta, bu sabah yediden itibaren başlamış değildir. Bunu iddia edemez hiç kimse. Geçen de başlamadı. Bir gencin kendisiyle ilgili başlangıcı, doğumundan itibaren başlatması bile yanlıştır. Ben insan olarak hayatımı anlatacaksam en azından annemin, babamın nikahlanmasından başlamam lazım. Daha da geri giderim. Bugün Müslümanlar olarak elhamdülillah hala çöken komünizmden daha büyük tehlike görülecek noktadayız. Elhamdülillah. Gücü olmayan bir şey tehlike görülmez. Allah'a hamdolsun. Bütün sıkıntılara rağmen, dertlere rağmen, ortada inkar edilemez bir gerçek var. Yahudinin tankları, gençliğinden beri felç yaşamış bir ihtiyarı bile ezemedi Allah hamdolsun 19 sene Allahu Ekber diye ezan okumak yasaklandı ezanın sesini gür yapmaktan başka hiçbir işe yaramadı elif cüzüne tutan hapse atıldı Kur'an bu ülkede basmaya yetiştirilemez bir kitap oldu 2000 5 yılında İstanbul'da Kur'an-ı Kerim kara borsaya düşecek hale geldi. Yayın evleri istedikleri fiyattan sattılar. Hala futbolun, futbolcuların putlaştırıldığı bir dönemde bile Muhammed ismi, Ali ismi, Ömer ismi, Osman ismi en meşhur futbolcunun isminden daha fazla çocuklara veriliyor. İslam yükseliştedir Allah'a hamdolsun. Sıkıntısız bir dönemi zaten yoktu İslam'ın. Sıkıntıdan şikayet etmiyoruz. Biraz önce okunan ayetlerde Allahu Teala baştan söylüyor. Sizi malınızla, çocuklarınızla, tahılla, meyvelarla sınayacağız diyor. Yok öyle şey. Canınızda da sınayacağız Bugün gelinen nokta Allah'ın izniyle muhteşem bir noktadır. Kanuni'nin Viyana kapılarından geri geldiği günden sonra bugün gelinen nokta tekrar ediyorum Kanuni'nin Viyana'ya gittiği yıldan çok daha yüksektir. Çünkü Kanuni duraklama dönemidir. Bugün İslam yükseliştedir Allah'a hamdolsun. Artık İslam'ın yükselişini tanklarıyla ve diğer kalemli silahlarıyla önleyemedik, önleyemeyeceklerini anladıkları için İslam'la barışık bir odada yaşayalım diye teklif etmek zorunda kaldılar. Küfür, komünizmiyle kapitalizmiyle, faşizmiyle İslam'ı yok edemediği için münafıklığa tevessül etmek zorunda kalmıştır. İki yüzlülük yapma ihtiyacı hisseden mağlubiyetini kabul etmiştir. İslam'ın önünde İslam'da cicidir, mücidir demek zorunda kalıyorlarsa bu yakın geleceklerini belki 50 sene sonra da olsa geleceklerini gördükleri içindir. Ancak kardeşler İslam ve Müslümanlar bu yükseliş gününe gelinceye kadar bir hazıra konmadılar. Konuşması bile bugün yürekleri ürpetecek büyük bir acılı dönem geçirildi. Müslümanların Osmanlı Devleti'ni kaybetmesinden sonra, Osmanlı Hilafet Devleti'nin çökmesinden sonra yaşanan fetret dönemi, ki hala o fetret döneminin farklı boyutlarını şu anda yaşıyoruz, o fetret dönemi Müslümanların maddeyle, rakamla ölçülemeyecek kadar ağır bedeller ödedikleri bir dönemdir. Evinde sadece elif düzü bulunduğu için zincirlenip götürüldükten sonra 30 sene 40 sene bulunmayan binlerce insan var. Selamun Aleyküm Arapça dediği için kendi balkonunda Allahu Ekber diyerek ezan okuduğu için imha edilmiş aileler var. Eğer o zamanki bu zulmü yapanlar bugün Irak'ı kana bulayanların elindeki silaha sahip olsalar bir nesli kökten imha etmişlerdi herhalde. Allah'tan öyle imkanları yoktu da zulüm bin kişiyle, on bin kişiyle, yirmi bin kişiyle yarıda kaldı. Veya beceremediler Allah becerttirmedi. Biz fetret dönemimizde yani kopukluk dönemimizde Müslümanlar olarak bugünkü Irak'ın şu kadarı bu kadarı demem zor olan büyük bir zulüm dönemi geçirdik. Bugün Irak'ta elinde silah bulunurken yakalanana işkence yapılıyor. Yarın silah kullanması muhtemel insana işkence yapılıyor. Biz bu topraklarda, geçmiş asrın başlarında, eli silah tutan değil, kitap yazan değil, konferans veren değil, iki sene sonra, beş sene sonra, İslam'ın şartlarını öğretebilir birisine bu. Abdest tarif edebilir diye zannedilenlerin bile kaldırıldığı bir dönem geçirdik. Bugün, İslam'ın bu, ayağa kalkmış gibi duran, arzu ettiğimiz gibi olmasa bile, Allah'ın murad ettiği gibi olmasa bile, yaklaşık olarak bir huzur veren, en azından küfrü ürkütecek kadar olan, bu İslami yükselişi bedava bulmadığımız gibi, ödediğimiz bedeller, Müslümanlar olarak ödediğimiz bedeller de, 3-5 ölçülecek bedeller değildir kardeşler. Müthiş bir dönem geçirilmiştir. İnsanların firavun dönemi gibi hanımlarıyla baş başka kalmaya korktukları dönem geçirilmiştir. Firavun dönemi gibi kimsenin kimseye merhamet etmeye cesaret edemediği dönemler geçirilmiştir. Bir de bunun yanında onların bu vahşi Allah'ın rahmetinden uzak ve lanete müstehat tutumları yüzünden bereket de kalktı yüzünden. İnsanlar silah ve kurumuş toprakla baş başa kaldılar. Bereketsiz, hayvanların bile yiyecek ot bulamadıkları bir kıtlık dönemi geçirildi. 1950'den sonra Müslümanların feryadı figanı ile arşa yükselen ve Gayretullah'ı harekete getiren dualarıyla Adnan Menderes'in başkanlığında bir yeni dönem başlatıldı Toprakta ot vermeye başladı bu sefer. Denizlerden hamsi istavrit çıkmaya başladı. 1950'ye kadar oltasına atan denizden bir istavrit bile çıkaramadığı kıtlık yılları geçirildi. Herkes anladı ki bu Allah'ın kitabına ve Kur'an'a yapılan, ezana yapılan ve İslam'ın mukaddesatına yapılan bu saldırıları Allah cezalandırıyor. Bu işlemi yapanlar bu cürete tevessül edenler yönetimden uzaklaşınca Allahu Teala toprağa da bereket verdi, denizlere de bolluk verdi. İnsanlar su gördüler, ekmek gördüler. Birbirlerine selam verip ziyaret edecek, çocuklarına bir don gömlek alacak kadar bir rahatlık gördüler. Bu ülkede arkadaşlar ezanın okutulmadığı, Allahu ekber demenin yasak olduğu yıllarda insanlar Cenazelerini Gömecek kefen bile bulamadılar Yaşlı insanların Entarileri, gömlekleri Kefen yapıldı ihtiyarlara Ölen insanlara Böyle bir kıtlık Böyle bir afet dönemi Hem Allah'ın rahmetinden uzak Hem de Allah'ın dinine düşmanlığı olan Bir nesil yüzünden Bir kadro yüzünden Allahu Teala insanlara rahmetini uzak tuttu, toprak bile cimrileşti, deniz bile kurudu. Böyle bir dönem geçirildi. Bu dönem kardeşler, elhamdülillah son yıllarda yazılır konuşulur olmaya başlandı. Bir zamanlar böyle bir dönemi konuşmak bile suçtu. Şimdi, bu dönemin faillerinin hayranları bile evet öyle bir şeyler oldu demek zorunda kaldılar. Kardeşler, o döneme ait ümmeti Muhammed'in acıklı hatıralarından biri de Muhammed Atif Hoca Efendi'dir. Rahmetullahi aleyh. Meclisimize bereket gelsin. İnşallah şehadetinin bereketi, feyzi üzerimizde bulunsun diye bugün geçmişimize sahip çıkmak ve ümmet adına ipte, daracıkta sallandırılanların Hatırasına saygı göstermek bakımından bugünkü sohbetimizi İskilipli Muhammed Atif Hoca Efendi'nin adı üzerinden yapacağız. Biraz sonra da söyleyeceğim arkadaşlar. İskilipli Atif Hoca Efendi, İskilip'in bir köyünde doğup İstanbul'a gelmiş ve artık onu imha etmezlerse yeni dönem kurulamaz. Dencek çapta birisi değil aslında. Yüzlerce kitap yazmış birisi değil. Yazdığı kitap, Seyyid Kutub'un yoldaki işaretlerinin, onda biri gücünde tesirli bir kitapta değil. Sünen Ebu Davud'daki, bir hadisi şerifin, 32 sayfalık şerhini yapmış. Herhangi bir, mesela mesela, 30 Aralık'tan önceki, Cuma hutbesinde diyanetin hazırlattığı diyanet hutbesinde o hadis-i şerifin açıklaması vardı. Üç aşağı beş yukarı aynı şeylerdi. İskilip'li atif Hoca Efendi rahmetullahi aleyh büyük bir adam, büyük bir deha bulunmaz, yarın muhakkak devrim yapar denecek bir adam değildi. Bunu net bilmemiz lazım. Ancak 50 yaşlarında bir hoca efendi İstanbul'da yıldızı parlıyor. Etrafında feizli dersler oluyor. Asacak ve geride kalan Müslümanlara ders verecek, çapta asılması işe yarayacak bir adam bulamadıkları için İskilipli Atif Hoca'yı astılar. Bu da neyi gösteriyor? İskilipli Atif Hoca suçlu olduğu için asılmadı. Onların kanununa göre bile, hani bize göre zaten masum, ama asanların kanununa göre bile, suçlu olduğu için asılmadı. Ders vermek için asıldı. İri, postlu işe yarar. Bir onu buldular. Dolayısıyla, İskilipli Atıf'ın, asıldığı dar ağacında, İslam vardı. İskilipli Atıf Hoca değil. Cinayet onun itikadı üzerinden yapıldı. Savcı, o mahkemenin savcısı, bunu cezalandıralım diye getirdiği suçluya üç yıl kürek cezası uygun görüyorum demiş hakime. Savcı. iddia makamı o zaten. Ama hakim üç yıl kürek cezası verelim diye savcının e, istekte bulunduğu sanığa idam cezası veriyor. Bu nedenle İskiripli Atif Hoca Efendi filan kanuna muhalefetten değil bize gelinceye kadar aman sesini çıkarma diye hocalara nasihat edilsin diye asıldı. Göz dağıydı bu. Ürkütmeydi. Bunun için üç tane Müslüman Kur'an okumak üzere bile Onlarca yıl bir araya gelemediler. Sadece İskilipli Atif Hoca'ya verilmedi bu gözde ama büyük çapta ses getirecek çapta İskilipli Atif Hoca efendi vardı rahmetullahi aleyh. Biraz sonra göreceğiz. Ne İskilipli delikanlılar gitti. Ne zulümler yapıldı. 100 kişi 500 kişi değil ki. Ve İskilipli Atif Hoca efendinin rahmetullahi aleyh Necip Fazıl'ın Son Devrin Din Mazlumları isimli kitabına kadar bu topraklarda asılmış olduğundan da bir Allah kulunun haberi olmadı. 1926'da asıldı. Necip Fazıl 70'te Son Devrin Din Mazlumlarını yazdı. Bir 30 yıla yakın zaman Müslümanlar adını bile anamadılar İskilipli Atif Hoca'nın. Çünkü İskilipli Atif Hoca hilafet mekanizmasından yani Müslümanların birliğini temsil eden Hilafet mekanizmasından ayakta kalmış tek insandı. Onun imha edilmesiyle beraber İslamı temsil gücü olan herhangi bir fakih, alim, kari bir Allah kulu da ayakta kalmamış olacak. Dini tekim bırakmadılar da. İskilipli Atif hocanın talebeleri de dahil, onunla beraber ders okumuş insanlar da dahil gidip de ya bu adamı niye asıyorsunuz demeye cesaret edemedikleri gibi aynı mahkemeye şahit olarak çağrıldıklarında, biz ehli i tarıkız zaten, bu adam İbni Teymiyeci dediler. Ehli i tarık olduklarını söyleyerek, yani hiç alakamız yok bu adamla, biz, biz uzaktan duruyoruz dediler. Hoca Efendi'yi, Rahmetullah İslam adına kurban olarak seçildiği gün, İslam'ın ekmeğini yiyen, Müslümanlardan zekat maaşları alarak ayakta duran, hocalar bile desteklemediler. Ama İskirip'li atıf ne zaman büyüdü biliyor musunuz? Ya özür dilerim. Ben ne bileyim bunun suç olduğunu deseydi dışarı salınacaktı. Ben özürlük bir iş yapmadım. Allah'ın şeriatını yazdım dedi. O gün, o gün kıyamete kadar ümmeti Muhammed Allah yolunda öldürülenlere şehit demeyin diye ayet okudukça bir delikanlı İskirip'liyi hatırlayacak hale geldi. Nasıl Seyit Kutub'a bir özür dile basın görsün senin özür dilediğini, asmayalım seni dediklerinde, bir mümin, bir münafıktan özür dilemez diyerek, kıyamete kadar müminlerin gönlüne girdi. Aynı şeyi İskilip'li Atif Hoca, ondan 30 sene önce yaptı. Rahmetullahi Aleyh. Bugün arkadaşlar, bir gerçeği artık zihnimize yerleştirmemiz lazım. İskilip'li Muhammed Atif Hoca Efendi, bir kitap yazdı. Bu kitap şapka kanununa aykırıydı. Bunun için asılmadı. Onlar da biliyorlardı ki böyle bir suçu. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür katlasanız 28 sayfa yapar zaten. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür kadar iddia edilen kitap. Ve içerisinde 20'ye yakın hadis-i şerif var zaten. Besmelesi, hamdelesi derken bütünü 4 satırlık bir yazıya takıldılar. Kanun çıkmadan bir buçuk sene önce yazılmış bir kitap. Yazılırken o zamanki Maarif Bakanlığından izin alınmış. İstanbul Valiliği bu kitabı değerli yazdınız diye ödül vermiş. Böyle bir kitap için devletin, ama bahsettiğim, yani bu kitap çıktığın zaman hilafet değil, yine Cumhuriyet dönemindeki bakanlık ödül vermiş buna. Cumhuriyet Valisi bu kitaba ödül vermiş. Böyle bir kitaptan dolayı, bir hoca efendi asılması söz konusu olmaz. İskilibli atif asılmadı. Fıkıh ilminin son halkasını astılar. Böylece Fransa'nın medeni hukukuna geçiş kolaylaştırıldı. Çünkü İskilibli atif belli başlı konularla ilgileniyordu. Bunlardan bir tanesi alkol yaygınlaşması, öbürü tesettür, öbürü batı taklitçiliği. O zamanki adıyla Frank taklitçiliği. Dikkat edin bugün de Ümmetin önündeki engeller bunlar Batı taklitçiliği Tesettür kadınların tesettürü Ve içki Alkol Hoca efendinin yazdığı kitapların temelinde Bunlar var Bu konularla ilgilenmiş Hoca efendi kökten toplumcu Bir adam Toplumu ile uğraşıyor Kaliteli bir isim seçtiler O ismin etrafında Fırtınalar koparttılar bir hoca efendi, hayatında bir karınca ezmemiş, nazik, enderun kaliteli bir insan, zincirlerle bağlanıp, Giresun'a gönderildi. Kelepçelenip İstanbul'a geri getirildi. Kelepçelenip Ankara'ya gönderildi. Mahkemeler aylarca sürdü. Nedir itham ettikleri? Savcı da bilmez, hakim de bilmez, sonunda idam edersin dediler. Biz bugün Müslümanlar olarak, iskilipli, Atıf değil aradığımız. Biz bugün, ipe götürülen, Dinimizi istiyoruz. Fıkhımızı istiyoruz. Adı eğer Atıf hocaysa, Ayağının altında paspasız. Atıf değil de Mehmet olsaydı, Gene razıydık. İster Ali olsun, ister Atıf olsun. Onlar, Neyi kovalıyorlar idiyseler, Biz de onu arıyoruz. Onlar, İskilip'in, Toya göğünden gelmiş bir hocayı aramıyorlardı. Bir daha kimsenin ses çıkaramayacağı ders olmaya uygun bir kelle arıyorlardı. O bu zata rastladı. Rahmetullahi aleyh. Arkadaşlar, bu facia üzerine çok da hoş olmayacak bir şey söylemek istiyorum. Eğer biz bugün İskilipli Atıf hocayı bir Irak olayı kadar, bir trafik kazası kadar, gündemimizi alamıyorsak, yeni nesil olarak bunu unuttuysak, ve bizden sonrakiler unutturduysak, içimde bir ses bana diyor ki, o gün uyduruk istiklal mahkemelerinde, ipe götürülen Atif Hoca Efendi'nin, üzerindeki cinayet kadar, ağır bir cinayet, bugün İslam'a dava olarak sahip olanların, onu unutmuş olmalı. Bu tarihimizden Hazreti Ebu Bekir'i silmek gibi bir olaydır. Khaled İbni Velid'i görmemek gibidir. Sümeyye'yi hatırlamamak gibidir. Bugünlere biz bedava mı geldik? İskilip'li Rahmetullahi Aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz ben ne bileyim? Ben aslında hep herkesten daha ben de ehli tarikim. Ben de ben de istemiyorum. Ben de batıcıyım dedirtebilselerdi. Onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dal kavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam, etmem, bilmem, tövbeler olsun. Bunların ne işim var hakim efendi dedirttiler alimlere bakanlar kurulu karar çıkarmadan diyanetten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltukta sizin olsun bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerinde delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi. Kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi ki o zamanki solcu e, takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipeği dişini seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpır diyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş öyle gitmiş. Delikanlı gidiş. 85 yaşında bir ihtiyar da değil. Hayatının baharında sayılacak, en verimli olacak yıllarında. Bugün İslamiyet, eğer dik duruyorsa elhamdülillah, yeryüzünün her yerinde, Allahu Ekber sesi artık bir daha susturulamayacak kadar yükseldiyse, bu en az 30 sene erken başladıysa bu yükseliş, oradaki dik duruştan dolayıdır. Çünkü o da emsalleri gibi eğilip bükülseydi hem biz onu bugün hatırlamayacaktık hem de aha hocalar da böyle demeye gelen yükseliş yapacaklardı. inatlaşacaklardı. Ne yazık ki şapka kanunu diye ortaya çıkardıkları illette Erzurum'un köylerinde gösterilen tepkiyi medreselerde göstermediler İstanbul'da insanlar. Bir İstiklal Mahkemesi dedikleri mahkeme bir asışta 30 kişi 40 kişi astı. Erzurum'u susturdu. Rize'ye gitti. Rize'yi 3 gün 4 gün salladılar. Ama o Rize'de Maraş'ta ve Erzurum'daki Sivas'taki delikanlı tavırları İstanbul'da Müslümanların zekatlarını yiyen hocalar göstermediler. O yüzden İskilipli hoca hocalığın efendisidir. Hocalığın yüz akıdır Allah ondan razı olsun. Alimliğin yüz hakkıdır. Onun için biz bugün o faciaya, o cinayete kurban olarak Atif hocayı seçenler gibi bugün Atıf hocayı unutmak isteyenleri de suçlu görmek zorundayız. Atif hocayı unutmuş olmamız demek veya olağan olaylardan bir trafik kazasında ölmüş bir hoca efendi gibi görmemiz demek bizim geçmişimizi ve bugünlere nasıl geldiğimizi görmezden gelmemiz demektir. Hayır, bu bir saygısızlıktır. İlme, şehadete ve ümmet için ayakta durma yürekliliğine karşı saygısızlıktır. Elbette Atif Hoca Efendi ile beraber konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Ama buradan en önemli beni rahatsız eden şeylerden birisini özellikle zikredeceğim. Dedim ya rahmetli Necip Fazıl'a kadar Atıf Hoca diye kalemine mürekkep akıtan kimse olmadı. Necip Fazıl deli dolu İslam'a adanmış bir ömrü vardı. Ne cesaret ne delilik yazdı. Kim bilir ona niceleri demiştir yapma Necip Bey ya böyle başımıza bela çıkarma şimdi bu konuların zamanı değil demişlerdir. O zaman da zamanı değildi bu konuların şimdi de zamanı değil aslında hiç zaman hiçbir zaman zamanı değil. Çünkü asanlar hiçbir zaman Atif Hoca konuşulsun istemediler. Mahkeme tutanağı bile bırakmadılar gerilerinde. Necip Fazıl çıktı. Son devrin din mazlumları diye bir kitabı vardır. Sait Nursi'den Atif Hoca efendi ve benzeri Allah'ın davasını bu geçtiğimiz asrın başlarında ayakta tutmaya çalışan ümmetin büyüklerine ait yazdığı bir kitap vardı. Tarihi bir kitap değil. Belgesel bir kitaptı. Diye. Ondan bundan duyduğu şeyleri toparlamış. Daha sonra da burada Hoca Efendi'nin şefaatine kıyamet günü vesile olsun diye özellikle Sadık Albayrak abimizi de anmak zorundayız. O da Atif Hoca Efendi'yi 75'li yıllardan sonra Necip Fazıl'ın açtığı çığırdan sonra o da gerçekten yani Atif Hoca Efendi'yi aldı, kaldırdı, götürdü. Onu da bizi de Allah şefaatine nail eylesin. Burada çok önemli bir puf noktasına değineceğim arkadaşlar. Şimdi geçen hafta gençlere dedim ki yeni e, sohbet konumuzun başlığını savunmasını yırtan şehit olarak yazın anons edin dedim. Savunmasını yırtan şehit. O başlığı bu binaya astık. internette de onu ilan ettik. Zaten savunmasını yırtan dedin mi internete tık yapıyorsun karşına Atıf Hoca çıkıyor. Savunmasını yırtmakla meşhur olmuş. Bu olayı Necip Fazıl rahmetullahi aleyh o sözünü ettiğim kitapta anlatıyor. Ve bunu belgeleyemiyor aslında. Birinden duymuş böyle bir hikaye var. Aslı astarı ne kadar var yok onu bilmiyoruz. Olay şöyle. Hoca efendinin yarın idam günü bugün mahkemesi için müdafaa hazırlaması lazım. O akşam müdafaasını yazarken hapishanede uyukluyor. Uyuklayınca Efendimiz Aleyhisselam rüyasında görüyor. Hazreti Osman'ın gördüğü bir rüyadır bu. O da görüyor. Diyor ki Efendimiz ona ne müdafaa hazırlayıp duruyorsun. Ya bize geleceksin nasıl olsa gibi işte. Bu özeti bu olan bir rüya görüyor. O da uyanıp yırtıyor savunmasını. Şimdi İskiribli atif diye sorayım. Yüz kişinin 99'unun cevabı budur. Savunmasını yırttı. Allah razı olsun. İşte benim de yırtıldığım nokta budur. Kardeşim bu adam savunmasını yırtsa ne olur yırtmasa olur. ne için astılar bunu bu daha büyük bir konu. Savunmasını yırtmak duygusal bir olay. Vay be nasıl yırttı kağıtları. Yırtmadı diyelim savunmasını. Hatırası kıyamete kadar yaşatılması gereken bir mümin değil mi bu? Onun ne için idam edildiği, niye kurban seçildiği yeterli bir sevgi unsuru değil mi? İlla bir duygusallık olacak bir yerde. Hayır kardeşim, o zatın asıldığı sehpa, kıyamete kadar çiçek açacak ağaç parçaları olması lazım. O değil mi, İslam'ın önül kesilsin diye, İslam adına kurban seçildi. Her Müslüman kıyamete kadar bunu hatırlıyor olması lazım. Maalesef, böyle bir duygusal, işte bilhassa yaşlıların, böyle rikat ehli insanların özellikle Allah Allah demek evliyadanmış şehadetten büyük evliyalık mı var ya seni hilafet adına İslam adına Allah'ın dinine sahip çıktığın için asıyoruz diye Yasir'in cinsinden olmayı hak etmiş bir Müslüman evliya olsa ne olacak ya evliyalık hangi evliyalık şehadetten değerli şehitlikten daha garanti bir velilik var mı rüyasında peygamber aleyhisselamı görmüş ne rüyası kardeşim gün ortası şehadetini gördük biz bunun sen rüyadan bahsediyorsun bu bakış tarzını bu davaya uyarladığımızda kaybeden biz oluyoruz hep rüya görenlerimi hürmetle anacağız diyelim hiç rüya görmedi bizim işimiz rüyaya düşmemeli ortada bin rüyadan daha değerli Güneş kadar parlak bir gerçek var. Ümmeti Muhammed'in kurbanı bu. Bu ümmetin kurbanı kardeşim. Rüya görseydi ne olacaktı? Görmedi rüya diyelim. Yani Necip Fazıl onu kimden duyduğunu bilmiyoruz. Çünkü o kitapta ben şuradan duydum demek zorunda değil. Zaten onu yazdıktan sonra kaç sene hapis yattı o kitaptan dolayı. Yani Necip Fazıl'ın yani bir de kaynak bulacak hali yoktu. Mesela Allah razı olsun doğru veya eri, önemli değil. O olayı delemiyorum ben. O nasıl gördü onu irdelemiyorum. Neden? Kurban seçilmiş olmasını gönüllerimizde taht kurması için yeterli görmüyoruz. Bu bakış tarzı hatalı. Hayır. İskirip'li Hoca Efendi öbür tarafın kurban adayı olduğu için kurban olarak onu seçtikleri için biz Hoca Efendi'yi bağrımıza basarız. Ama kardeşler Hoca Efendi asıldıktan sonra bir kızı bir hanımı kaldı kimse onları bağrına basmadı gittiler köylerinde bile duramadılar biliyor musunuz hoca efendinin kabri bile yok hala var da otopark olarak kullanılıyor şimdi 1954'te burası otopark yapılacak filan diye ilan edilmiş bir askeri mezarlığa koymuşlar onu o zaman herkes ölüsünün cesedini almış oradan başka bir mezarlığa götürmüşler Hoca Efendi'nin mezarına bile sahip çıkan olmamış. Bu da benim içime öyle bir his veriyor ki demek ki subhanallah yüzde yüz şehitmiş bu ya. Mezarına bile sahip çıkamamışız da gördüğü rüyayla ilgileniyor zaten. Hoca Efendi garip, akrabalarının bile tırnakları sökülmüş o idam edildikten sonra bir daha hakkını hukukunu aramasınlar diye. O tırnakları sökülmüş insanlar da Gidip o kabri bile bir daha karıştıramadılar. Allah ondan razı olsun. Mahkeme sürecinde, uyduruk mahkeme tabi, mahkeme diye bir şey yok ortada. Ne sarıklı hoca efendiler, bununla görüşmeye bile yanaşmamışlar, ne olur ne olmaz, tehlikeli adam diye. Ama, arkadaşlar, Allah'ın her işinde bir hikmet var. Demek ki ona, o zamanki Diyanet Başkanı filan kim? Atıf Öğüt'ü merak etme. Ya, biz seni ilgileniriz dese, o da kim bilir başını bu şunu eğecek, orada hakimlere filan yağ yakacak, şehadetinin değeri gidecekti. Sonra gene azacaklardı onu. Çünkü kafaya kurt bir defa kuzuyu yemeye karar vermiş. İster özür dile, ister elini öp, ister ayağını öp, seni yiyecek kurt. Bu hiç olmasın. Hiçbir zillete düşmeden, delikanlı bir tavırla, kelimeyi şehadet okuyarak ve son sözü sorulduğunda, bu zalimlerle mahşer yerinde buluşmak mukadderdir demiş. Randevuya inanıyor. Randevu yerinde görüşeceğiz. Kelime-i okuyup Rabbine teslim etmiş onu Kardeşler, Hoca Efendi İskilip'le Atıf, Hoca Efendi Rahmetullahi Aleyh, bu ümmetin geçmişinde en az Yasir kadar, Sümeyye kadar, Hamza kadar, bunların ayarında biri olmasa bile, vakıa açısından, Hamza'nın ciğerinin parçalanışındaki mantık, Kel Ali'nin kafasında vardı. Kel Ali, vahşiden daha vahşiydi. Vahşi sonra iman etti. Ümmeti Muhammed'e en büyük hizmetlerden birini yaparak öldü gitti. Şehit olarak öldü. Kel Ali'ye çıldırmaktan başka bir şey düşmedi, geberdi gitti. Çıldırarak geberdi. Kel Ali'yi, onu görevlendirenlerden, mahkeme adliye tutanaklarına varıncaya kadar bir Allah kulunun andığı yok. Ben şehitlik kelimesi aklıma veya gözüme takıldıkça Atıf hocayı hatırlamadığım bir günü sayamıyorum. Elhamdülillah. Biz kardeşler Atif hoca efendiyi bir sembol olarak görmek zorundayız. Bu İslam'ın hilafetinin birliğinin, beraberliğinin kaldırıldığı yeni bir sistemin, yeni bir düzenin kurulduğu dönemde eskinin kökünü kesmek için vurulmuş, koparılmış bir kafadır. Bizim gözümüzde bu açıdan değerli. Şimdi elhamdülillah öyle bir döneme geldik. Allah'ın izniyle gün olacak. Menderes'i asanlar daha sonra devlet olarak özür diledikleri gibi Allah'ın izni ve nutfuyla biz Atif Hoca Efendi'nin şahsiyeti maneviyesine sahip çıktığımız sürece inşallah bir gün devlet özrüyle Atif Hoca Efendi'nin kabride bulunacak adı da ihya edilecektir inşallah. Dileriz Allah o günü görüp yüzümüzün güldüğünü de hissetmeyi bize nasip eder. İnşallah. Burada kardeşler çok önemli bir husus daha özellikle zikretmek istiyorum. Atif Hoca Efendi başta söylediğim gibi çok derin ilimleri olan birisi değil. Mesela Ali Aydar Efendi vardır. Bugünkü İsmail Ağa Şeyh'i Allah sıhhatini ziyade eylesin. Mahmut Hoca Efendi'nin şeyhi olan ve Ahiska asıllı yani Osmanlı topraklarına girmiş çıkmış en ağır alimlerden sırayla sayacak olsak ilk beşe rahat girer. Yani bin yıllık Osmanlı Selçuklu ilim dünyasının çok rahat ilk onunda oturacak birisi. Mesela Alaeddin Efendi ve Atif Hoca Efendi bir arada anılacak olsa Atif Hoca Efendi onun talebesi olacak düzeyde değil. Alaeddin Efendi de istiklal mahkemelerine girdi çıktı. Dört defa idamla yargılandı. Allah lütfetti onu kurtardı. Ama Emin Saraç Hoca Efendi'den özellikle e, dinlediğim bir hatıra ise nakledeceğim. Emin Saraç Hoca Efendi Ali Adal Hoca Efendi'nin talebesi, onun fıkıh talebesi. O özellikle hapishane hatıralarından çok söz etmiş. Beraber bulundular bu soruşturma sürecinde. O kadar yani huzurumuz kaçar bu gece. Ben hocamdan dinlediğim şeyleri çektikleri hocaların çektiği işkenceleri anlatsam. Yani bu gece huzurlu uyuyamazsınız arkadaşlar. Irak'taki hapishane Guatumala'da filan olur şeyler değil onlar. En basit Emin Saraç Hoca Efendi'nden duyduğum iki oda hocasından yani bu olayı yaşayandan duyduğu şey. En basiti üç ay bir odada bunları tutuyorlar. On tane her biri İmam-ı Azam ayarında o çağda büyük bir alim. Ali Efendi, Hoca Efendi Bunları bir odada tutuyorlar ve tek bir gaz yağ tenekesi veriyorlar. Abdestinizi bunun içine bozacaksınız diyorlar. Ve on metrekare bir odada altı kişi kalıyorlar. Aylarca insan pisliğinin bir tenekede durduğunu düşünün. Ve sen hayatında çocuklarının önünde bile paçalarını sıvamamış edepli bir alimsin. Senin gibi dört tane, beş tane dev bir adamın önünde abdest bozuyorsun. Bunu bilerek böyle yapıyorlar. Teneke olmadığından değil, tuvalete götürmeyeceklerinden değil. Bir alim en çok nereden rahatsız olur? Necasetten rahatsız olur. En çok nereden on metrekare odada altı tane insan, e tuvalet yapacaksın, hadi teneke doldu boşaldı neyse, ulan nasıl nereye dönecek insanlar? Şallarını nasıl çıkaracaksın, cübbeni nasıl çıkaracaksın? Adamlar en can damarı neyse bir halimle oradan vurmuşlar. Ben bunu olayı yaşayan birisi Emin Saraççı Efendi anlattı, ben ondan hatıralarından dinledim. Ali Adel Efendi Hazretleri Allah Şefaatin Ermi'nin el ailelesin, bu ümmetin bugüne kadar İslamiyeti yaşatmasına vesile olan 3-5 insandan bir tanesi ilmiyle, takvasıyla, zühdüyle rahmetullahi hocaefendinin diyor ki kendisi biz diyor becerdik, sıyrıldık mahkemelerden ama diyor kazanan atif oldu diyor. Kazanan atif oldu diyor. O zaman yani bu atif ne direniyor böyle filan gibi diyesi geliyormuş yani işte tamam sen de, de ki dikkatten kaçtı filan vesaire Atif Hoca Efendi'nin dik duruşunu ömrünün sonuna kadar hayran olmuş o da onun yetişmesine vesile oldu yani Atif Hoca Efendi öyle biri ki kendinden büyük alimlere ömrünün sonuna kadar ders olmuş ibret olmuş Allah ondan razı olsun herhalde kardeşler biz bizden önce hata edenleri de dahil Allah için ayakta duran ümmeti Muhammed'in şerefini korumak için kendi canını feda edenlere hürmetimizi ölünceye kadar canlı tutmamız lazım şefaatlerini umarız Allah'tan bizim nasıl geldiğimiz belki belli ama nasıl gideceğimiz belli değil arkadaşlar bir müftü bir hoca efendi 30 sene 40 sene bir yerde imamlık yapıyor çapulcu bir kaymakam geliyor veya işte birisi geliyor ona bir şeyi kafayı takıyor bunu sürün buradan diyor ay ne yağdanlıklar göreceksin ne yalvarmalar işte aslında şöyle siyasileri araya koy, müdürleri araya koy. Ben bulunduğu camiden, imamı imam olarak bulunduğu camiden tayini çıkmasın diye müftüye ziraat bankası müdürünü aracı gönderen adamı bilirim. Şu dünyanın geldiği hale bakın. Yani imam A camisinde imam, müftü atıyor onu. Filan camiye gideceksin diyor. Onun da keyfi bozuluyor tabi o camiye gidersem Ziraat bankası. Faiz çöplüğünün müdürünü müftüye aracı gönderiyor tayinim çıkmasın diye. Atif hoca da hoca. O dediğim adam da hoca. Sonra buna rağmen müftü onu sürüyor. Bankacı da işe yaramadı. Şeref de gitti, bangada gitti. Atif hoca da hoca ama rahmetullahi aleyh. Ben bu dik duruşundan dolayı Seyyid Kutup'la Atif Hoca Efendi'yi bir türlü gözlerimden silemiyorum. Çok hoca seviyorum. Alimleri seviyorum ama bu duruş çok enteresan arkadaşlar. Bu duruş çok enteresan. Hoca Efendi elli yaşındaydı. Asılmadı da diyelim kaderinde otuz sene daha yaşamak vardı. Ne edecektik emekli olup iskilip'e gidecekti? Ne yapacaktı orada? Ne yapacaktı iskilipte? Şimdi nerede? Mahkemeden kurtulsaydı nerede olacaktı? Mahkemeden kurtulsaydı da nihayet gene ölecekti. Çünkü ecel bir saniye ileri geri gidiyor mu? Gitmiyor. Şerefiyle, haysiyetiyle, ümmetin evladı, Resulullah'ın en şerefli varisi olarak öldü. Öbür türlü, yalvarmış yakarmış, yüz suyu dökmüş, sakalına yazık olmuş, sarığına yazık olmuş bir hoca olarak gidecekti. Şimdi çok daha iyi gitti. Çünkü o 51 yaşında öldü idamdan kurtulsa 58 yaşında ölmeyecekti aynı gün gene ölecekti mahkemeden dönerken trenin altında kalacaktı ölecekti. gene Hı. ölecekti biz Atif Hoca Efendi'yi bağrımıza basıyoruz elhamdülillah bir gün Trabzon'a giderken İlgaz'ı geçtikten sonra aklıma geçti eskiden buralarda İskirip diye bir leva vardı Levaya rastlarsam gireceğim buradan dedim. Meğer iki defa iskilip geçiyormuş. Bir ilk iskilip var dağ yolu, 60 kilometre sadece tırmanıyorsun. Bir de normal iskilip yolu varmış. O at arabası ile de gidecek kadar kolay bir yol. İlk gördüğüm levadan daldım. Gidip dedim ulan rastlar mı rastlarım? Bir Müslüman'a selam vereyim de sorayım ulan bunun köyü nerede filan. Vesaire böyle bir Yani çocukluğumdan beri Necip Fazıl'ın kitabını okuduğumdan beri içimde bir iskilip. Hayranlığı vardı. İskirip'le Hoca Efendi hayranlığı. Neyse yola da tırmandık. E, 60 kilometre 2 saatte gittim. Gitmez yol yok. Orman yolu, patikalar neyse gittik. Az kalsın akşam namazını kaçıracağım. Hemen ilk gördüğüm İskirip'e girer girmez camiye girdim. Baktım Osmanlı camisi. Nin. Hemen namazı kıldım. Çıkışta 2-3 tane ihtiyar yastığı bekliyorlar. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bunlar da benim arabanın plakasına bakıyorlar. Efendi İstanbul'dan mı geliyorsunuz dedi. Evet dedim. Hoş geldiniz dedi. Buyurun çay içelim dedi. Dedim yok ben Trabzon'a gidiyorum dedim. Ee, İskilip'e ziyarete geldim. Kime geldiniz dedi. Buraların bir hocası var dedim. Onu ziyarete geldim dedim. Hangi hocası dedi. Cami hocasını arıyorum zannetti o. Dedim İskilipli Atif hocayı arıyorum dedim. Mezarına da razıyım evine de razıyım dedim. Adam durdu. Ulan İstanbullu dedi. Bize iskilipli mi bıraktınız? Aldınız evladım, astırdınız dedi. Konuşma dedi ya, atla arabanı git dedi. Bir <gülüyor> garip oldum. <gülüyor> o adam beni böyle bir gazeteci falan bir şey zannetti. arıyorum arıyorum. Baktım benden daha böyle hassaslar varmış. Dedim hani çay verecektim bana dedim. Gideceksen git sen dedim Nereye gideceksen git dedim. <gülüyor> Neyse dedim ki yok dedim. Ben dedim seni zannettiğin gibi gelmedim dedim. Gördün namaz kıldım dedim. Onu aslanlar da kılıyordu belki dedi neyse oturduk nerelisin filan ben buralıyım dedi derken dedim ben böyle böyle dedim filan yoldan geldim sen iyi çile çekmişsin dedi sen o yolda ne işin var dedi. ne bileyim dedim neyse oturduk adam açtı ağzını yumdu o da boşalacak birini arıyormuş <gülüyor> ben de boşalacak birini arıyordum boşaldık atladık arabaya gittik Allah razı olsun tabi onun derdi de başka yani o da e, İstanbulları boğacak ama evladımızı aldınız kaybettiniz dedi ben de ona izah ettim. Dedim, efendi dedim, İskilip'li İstanbul müftüsü olsaydı, böyle kazanmayacak, Sen onu hatırlamayacaktın dedim. O zaman İstanbul müftüsü olanların adını bilen de yok şimdi. Ama müftü fetvasıyla asılanların, elhamdülillah kıyamete kadar atları da, soyatları da, anaları, babaları da kaldı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki kardeşler, bu ümmet, çok zor günler, acı günler, ağlanacak günler geçirdi. Elhamdülillah, bu günleri de gördük. Şimdi emelimiz, böyle belasız günler geçirelim filan, Allah'tan bela istemiyoruz ama, bu olacak, illa bir olacak ama hiç olmasın, bu şerefli insanların, bu onurlu insanların, hatırasını ayakta tutalım, canlı tutalım diye, içimde bir arzu var. O günlerde, Müslümanların yaşadığı zorlukları bir miktar dil ve sözlük yardımı görerek Necip Fazıl'ın sözünü ettiğim kitabından okuyabilirsiniz arkadaşlar. O elif cüzüğü ile ormanlarda kaçan insanlar, o ezan okuduğu bir halk partili tarafından ihbar edildiği için bir daha evindeki ahırdan samanlıktan çıkamayan müezzinler neler gördü bu topraklar, neler gördü? Şimdi İslam'ı ulu orta ağzında alıp bedava bol keseden Müslümanlıktan taviz verenler bu şehitlerle ne edecekler kıyamet günü? Astıkları insanları sahilde kumların içine gömüyorlar masraf olmasın diye. Neler gördü bu ümmet? Ama küfürde neler görecek inşallah? Kortukları bin kere başına gelecek. Çünkü bir atif ölür, Allah'ın izniyle ümmet milyon atif yetiştirir. Olacak Allah'ın izniyle. İskilip'li Atif Hoca Efendi, rahmetullahi aleyhin, üzerinden bir film çevrildi biliyorsunuz. O film çok hoştu. Yani biz film dünyasına da giriş kapılarımızdan birisi oldu. O filmden belli bir bölümünü konuştuklarımızı tazelemesi bakımından dinleyelim, izleyelim. İnşallah ondan sonra da sözü olan varsa gelip konuşabilir. ...Açar mısınız? Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam, buyurun. Destur var mı? razı olsun hanım Hocam Bizimle müdüriyete kadar gelmeniz gerekiyor. Müsaadenizle kitaplardan bazılarını da götürmek zorundayız. Kendinize iyi bakın hanım. Korkulacak bir şey yok. La ilahe illallah. Anneciğim. Anne bey babama söyle ne olur bırakmasın bizi. Babacığım. Babacığım. Sakin ol, babacığım. Sakin ol canım. Bir şey yok. Babacığım. Sakin ol. Böylece alıp götürdüler bey babamı. Ve biz hiçbir şey yapamadık. Beş dakikalığına diye götürmüşlerdi. Beş gün. Beş hafta. ...beş ay geri dönmedi. Geri göndermediler. Bir kere... ...göstermediler bile. O kendi elleriyle... ...kahve ikram ettiği insanlar. erişan bir haldeyiz. Kafir düşmanın tasallutu altında yaşıyoruz. Yunan'ı... İngilizce Fransız'ı içimize kadar girdi. Eğer onları içimizden söküp atmazsak... ...konuşmaya bile hakkımız kalmaz. Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam Ali Rıza Efendi. Gene mektuplar hocam. Sağ olasın. Hocam bağışlayın, lakin ne istiyorlar bunlar sizden? Dini yönden karşılaştıkları problemlerin çözümlerini soruyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kalın sağlıcakla hocam. Selametle. Kırımdan gelen bir heyet... ...kendisine Kırım da... ...Efkafna hazırlığı teklif etti. Fakat... ...Ben memleketimden ayrılmam... ...Tali hoca. Asıl benim memleketimin... ...bana ihtiyacı var. İlim Çin'de de olsa... ...gidiniz alınız diyor... ...Fahri Kainat Efendimiz. Bu meyanda... ...Frenkler'in ilmini ve tekniğini... ...almamızda bir beys yoktur. Aksine zaruret vardır. Lakin... ...sizin de malumunuzdur ki... Yapılan bu değildir hocam. Millet, Franklerin ilmi ve tekniği yerine ahlaksızlığına taliptir. Bir Frankleşme belasıdır gidiyor. Din iman elden gidiyor. Ekaliyetin serpişleri Müslümanların başlarında geziyor. Bu konuda bir risale yazsanız hocam, millet eğriyi doğrudan ayıramaz olmuştur. Franklerin ahlakını almak, onlara benzemek küfürdür. Bu millete anlatılmalıydı. Bunu en iyi anlatacak olan da... ...Atıf hocaydı. Frank, mukallitliği ve şapka isimli... ...bir risaleye başladı. Mihrim, risale safada? ...millet sabırsızlıkla bekliyor. Nereye koyayım? İçeriye koy. Yazıyorum Rıfat efendi, bitmek Aleyküm. üzere. Aleykümselam. Hele bir bitsin... ...İzin için evvela matbuat umum müdürlüğüne... Tamam. ...ve marif nezaretine göndermek gerekecek. Hayırlı olur inşallah. İnşallah Mirim. İnşallah. Ayrıca İstanbul Mahkemesi... ...eseri karalayan bir yazarı cezalandırdı. İlk ne zaman yayınladınız? Kanun çıkmadan bir buçuk yıllardır. İlki de sonu da bu. Kanun çıktıktan sonra sattığınız oldu mu? Hayır. Nusası kalmamıştı ki. Suçumla öğrenebilir miyim? Kuvayi Milli aleyhinde olan bu bildiriyi siz mi yayınladınız? Hükümet, halka sözünü dinletemeyince, cemiyetimizi kullandı. Teali İslam Cemiyeti. Cemiyetimiz, alim ve fazıl müderrislerden müteşekkildir. Tahir-ül Mevlevi ile birlikte, beyannamenin yayınlanmasına karşı koyduk. Ama dinletemedik. Neden karşı koydunuz? Cemiyetimiz bir ilim ve irfan yuvasıydı. Politikaya karışmama kararındaydı. Biz cemiyet başkanı değil misiniz? Siz istemeden nasıl yayınlanır bu bildiri? Efendi, bizde şura vardır. İslam'da hiçbir cemiyet tek başına bir kişinin diktasında değildir. Yazdığınız risaleyi satmak için kimlere verdiniz? Sahaflara gönderip bütün kitapçılara dağıttırdım. Çoğunun ismini bilmiyorum. Bu imzayı tanıdınız mı? Hayır. Giresunlu Muammer namında birini duydunuz mu? Hayır. Kitabınızı Anadolu'ya postaladınız oldu mu? Tek tük. Kimler? Nasıl hatırlayabilirim? Peki, elinizde kayıtları yok mu? Pek saklama. Hoca, bu adamı tanıdın mı? ...İlk defa görüyorum. Seni mektubunda kışkırtan bu muydu? Ben hoca efendiyle tanıştığımı söylemedim. Ondan mektup aldığımı söyledim. Ben dini bütün bir insanım. Hocaya şapkanın hükmünü sordum... ...Giymek küfürdür dedi. Bunun üzerine ben de sokak sokak bağırıp... ...Halkı uyarmaya çalıştım. Hasbin Allah'a ulanıyor ki... ...Ne mektubuymuş bu? Yeni çıkan kanuna baş kaldırmak gerektiğini... ...söyleyen bir mektup. İftira! ...Ben ne bu adamı gördüm, ne böyle bir mektup yazdım. Yazdı mı? Yazdı. Çıkarsınlar, göstersinler. Kaybettim. Sana Frank Mukallitliği kitabını da mı Atıf hoca gönderdi? Evet. Olabilir, bu bir şey ifade etmez. Ne zaman gönderildiğine bağlı? Yeni gönderdi, kanun çıktıktan sonra. Yalan! Efendim, postanede bu genç adına böyle bir kitap geldiğine dair bir kayıt bulunamamıştır. Söyledikleri maksatlıdır. Görünen odur ki böyle alim ve fazıl bir hocayı buraya kadar boşuna yordu. Evet bacım. Yazıcıyı görecek. İleride sağda. Allah razı olsun. Nasıl oldu çocuk? Ya inleyip duruyor işte. Gene bir tabibe götürmek lazım. Allah şifa versin. O hoş geldiniz hocam. Geçmiş olsun, beraatinize çok sevindim. Buyurun hocam, ayakta kalmayın. Ben geldiğinizi haber vereyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Atif hocayı getirdiler efendim. Nezarete at. Nezarete mi? Fakat efendim, mahkeme serbest bırakmadı mı? Üstüne vazife değil. Ne diyorsam onu yap. Destim kağıdını imzaladılar mı? Evet, imzalattırdım. Tamam, siz gidebilirsiniz. Selamun aleyküm. selam. Hocam, maalesef sizi tekrar nezarete götürmek zorundayız. Her zaman her yerde, gerçek ol gerçek. Gerçek değilsen ellerini çek, ellerini çek. Kur'an bir bahçedir, bismillah çiçek Bize bu bahçenin kokusu lazım Kur'an bir bahçedir, bismillah çiçek Bize bu bahçenin kokusu lazım Hadi Allah emanet olur. Hadi birazcık yürüyelim hadi. Hadi. Gel hem. Efendi. Hadi. Biraz müsaade etsin evladım. Biraz da <gülüyor> soğusun abi. Ne isterler siz de evet, Niye hadi. bu kadar siz bas? Yavaş iyi bakın. Tamam. Hadi. Hadi evet, Kendinize iyi bakın. Gel. Kalın hadi. sağ sağlıcak. Hadi. hadi. Bir... Yavaş. Tamam artık. Ver elin. Yavaş. siz önce Cemiyetül Müderris iken neden Teali İslam Cemiyeti'ne dönüştürdünüz? Cemiyetül Müderris'inden maksatta zaten ilim ve ahlak cihetinden Allah rızasını kazanmak ve dinimizi yüceltmekten ibaretti. Biz bu gayeyi umumiyleştirmek istedik. Bu vesileyle bütün efkârı umumiye'ye yaymak mümkün olur diye düşündük. Fakat onu siyasi bir amaçla kullanmaya kalkıştınız. Asıl maksadınız hükümete karşı efkâr-ı umumiyeyi harekete geçirmekti. Dini de buna alet ettiniz. Efendim! İthamlarınızı yaparken dikkat ediniz. Bizleri hiç tanımadığınız belli. <gülüyor> Dosyanızda sık sık eşrafla toplantılar yaptığınız yazılı. Ayak evet, buyurmayınız, siyasi bir yönü yoktur. Bunlar basit dini sohbetler. Sağ olsun dostlar bu sohbetler için bizi çok sıkıştırırlar. Bugüne kadar başka bir mehkufiyetiniz oldu mu? Evet. 31 Mart hadisesinde aynen böyle sebepsiz yere tevkif edilmiş... ...ve bir hafta kadar tutuklu kalmıştım. Ne zamandan beri siyasetle uğraşıyorsunuz? Siyasetle uğraşmadım. Bütün hayatımı dine, ilim ve irfana bağlamış bulunuyorum. Ya teşkil ettiğiniz cemiyetler? Onlar da ilmi cemiyetlerdir. Yunanlıların İzmir'i işgali üzerine bir beyanname hazırlayarak... İtilaf devletlerinin İstanbul'daki mümessirlerini vererek bu şen'i... ...Tecavüzü protesto ettik. Eğer bu hareketimize siyasetle uğraşmak denebilirse... işte tek vakan bundan ibarettir. Frank Mukallidli adlı kitabının... inkılap düşüncelerine ters düştüğü iddiasına ne diyorsun? Kesinlikle yanlıştır derim. Yapılan inkılap, şapka inkılabı... ...Yazdığım risaleyi tasvip etmeyebilir, basit ve tehlikeli görebilir. Fakat kendisine karşı yazılmadığı ve muhatabı olmadığı halde... ...Bir kitabı, bir düşünceyi mahkum edemez. Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki medeniyet! Reis bey, ne vicdan medeniyetten... ...Ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir. ...hayatın her safhasını Rıza-i Bariye'ye göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette, icma ve kıyasla bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan dinin hükümlerini ya toptan reddetmek ya da kabul etmek meykiyindedir. İslam dairesine ancak bu takdirde girebilir. Kısmen kabulü mümkün değildir. Ne demek bu şimdi? Şapka giyen kafir mi olurmuş? Biz şapkaya karşı değiliz reis Bey. Mesela şapka meselesi değildir ve dahi şapka medeniyet demek de değildir. Medeniyet ilimdir, tekniktir, tecrübedir. Genimizse buna büyük değer vermiştir. Mesela bir inancın bütünlüğünü koruma meselesidir. Hoca, biz de Müslümanız. Frenkler almış başını gidiyor. Müslüman ülkelerin halini de görüyorsun. Bu millet nasıl kurtulacak bu İzmiklal'den? Bu millet İzmiklal'den ancak dinine gerçek manada sarılmakla kurtulur reis bey. Allah'ı inkar ederek ilme ulaşamaz. İlmi inkar ederek de Allah'a ulaşamaz. Allah Allah hoca efendileri şakka yüzünden süründüren şu kev var ya... ...bundan bir sene önce şakka diyor diye şu merdivenlerden... ...bir gazeteci genci tek petokat yuvarlamıştı. Hadi bak! Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da! Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Beis bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur? Bu yerin oturu. Yarım müdafaalarınız ve son sözleriniz dinlenecektir. <Gülüyor> Kendinizi o kadar yormayınız efendi Hazretleri? Nihayet size ufak bir hapis cezası belki verirler. Malumunuz, savcı size en fazla üç yıl kürek cezası istedi. Savcı bey çok ister ama reisler az verir. Endişelenmeyiniz? Allah bilir dair efendi. İçimde garip duygular var. Ne gibi efendim? Bilmiyorum. Anlatması zor. ...niye edecekler Tahir. Fakat nasıl olur efendi hazretleri? Savcı sizin için en fazla üç yıl istedi. Peygamberimizi gördüm. Rüyamda peygamberimizi gördüm. Fahri kainat efendimiz ne dedi biliyor musun? Yanımıza gelmek dururken... ...ne diye müdafaa karalayıp duruyorsun Hatıf? Ortadadır reis bey. Müdahaleye gerek yoktur. Buyurun kararınızı verin. Konuşmaya gerek var mı? Allah onu da bizi de şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'in huzurunda buluşmakla şereflenirsin. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin el fatihah